Kardeşler insanın kanaatten başka cebini ve kasasını doyuracak bir şey yoktur aslında. Kim bir insan gördü ki 500 sene aralıksız harcasa ve torunlarına da harcatsa bitmeyecek kadar malı olduğu halde yeter bu kadar diyene rastlayan var mı? Elhamdülillahı Şöyle bütün damarlarından gür bir nefesle söyleyebiliyor mu insanoğlu? Yoksa kazara arabayı çarparım diye mi? Dil ucundan elhamdülillah yeter bu kadar dört tekerle kestik ayağımızı yerden diyor. Yani şöyle doya doya yeter ya Rabbi buydu aradığım diye elhamdülillah diyemez insanoğlu. Korkunç bir hırs insanı, Ölüme rağmen, Önünde gördüğü binlerce kötü örneğe rağmen, İnsanı hırs bastırmış durumdadır. Oksijen soluduğundan farzla hırs soluyor insanoğlu. Bu yüzden Allah'ın sevgili kulları, Bu imtihanı becerip başaramış kulları, Kanaat sahibi kullarıdır. Elhamdülillah, elhamdülillah akşam yemeğimiz var. Şükürler olsun diyen kullarıdır.